üçüncü remiz, yirmi sekizinci lemada izah ve ispat edilen tukadu siracun nuri sırran beyaneten, tukadu siracus surci sırren tenevveret, bi nuri celalin bazihin ve şeram bi kuddus berkutin bihin uhmidet. fıkalarıyla Risale-i Nur'un üç ehemmiyetli vaziyetini haber veriyor. Bu fıkraların sarahata yakın bir surette hem cifir hem mânâ cihetiyle Risale-i Nur'a işaretini, 18. sekizinci izahına binaen, burada ise orada zikredilmeyen ve i̇mam Ali radıyallahu anh'ın nazar-ı dikkatini celbeden, yalnız üç sırrı beyan edilecek. Birincisi, İslamlar içinde, dellallar elinde teşhir suretinde gezdirmeye layık olan Risale-i Nur, madde-süf gayet gizli perde altında intişar ve istitara mecbur olmasına işareten, i̇mam Ali radıyallahu anh, iki defa,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 ve o'u'l azizü'l istifade istifadeten hikmet ve intizamın esasları üzerine gidiyor. Onun ruhu ve hayatı onlardır. Sair meşreplerdeki aşk yerinde Risale-i Nur'un meşrebinde müştakane şefkattır ve refetkerâne muhabbettir. Nasıl ki Hazreti İmam Ali <gülüyor> radıyallahu an sarih bir surette Siracun Nur'un tarihi telifini ve tekemmül zamanını ve meşhur ismini Tücadu Sirajın Nuri fikrasi ile haber vermiş öyle de, bin Nuri Celal'in bazıxın ve Şarantakin ile akir fikrasi ile de Sirajın Nurun esaslarından haber veriyor. Çünkü Celal'in bazıxın izzet azamet ve Celal ve kibriyadır. Şarantakin süryanice, Rauf ve Berkutin Rahimdir. Demek Hazreti İmam Ali radıyallahu anhu Sirajın Nuru tarif ediyor. Hayatını ve Nurunu kibriya ve azamet ve refet ve rahimiyetten alıyor diye müntaz hasiyetini beyan eder. Üçüncüsü Hazreti İmam Ali radıyallahu <gülüyor> anhu bu fıkrada bihin naru uhmidet cümlesiyle diyor ki 1354'te Siracun Nur yani Risale-i Nur'un nuru ile dalaletin tecavüz eden narı inşallah sönecek. Yani fitne-i diniye ateşini ya tahribattan vazgeçirecek veya ileri tecavüzatını kıracak. Eğer hicri tarihi olsa, bundan iki sene evvel, dini dünyadan tefrik fırsatından istifade ile, dinin ve Kur'anın zararına olarak ilerleyen dehşetli tasavvuratın tecavüzatı tebakkuf etmesi, elbette karşılarında kuvvetli bir seddin bulunmasındandır. O set ise, bu zamanda çok intişar eden Risale-i Nur'un keskin hüccetleri ve kuvvetli bürhanları olduğu çok emareler ile hissediliyor. Ve bu ikinci ihtimaldeki işaret-i aleviye dahi onu teyit ediyor. Haşiye, hem de inna atayna'nın sırrı kısmen tahakkuk etmiş. Çünkü süfyaniyetin dört rükmünden en kuvvetlisi ve dehşetlisi bütün bütün çekildi, kabir altında azap çekiyor. Ve en büyüğü dahi alakası bil fiil çekilmiş.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 iki maruf lakabına remzen ve ismen ima eden ve kendini muhafaza et emrini veren ve o tarihte herkesten ziyade müteatdi tehlikelere maruz bulunacağını telviy eden ercüzenin ahirlerindeki fes el limevla kel azim isyan ya mudriken lidalek el zaman bi an yakıke şarret ilkel fitne ve şarre kül kurbetin ve mihne. diyor ya Said el kurdî 1354 tarihine yetişirsen, Mevla-i o zamanın ve o asrın fitne ve şerlerinden muhafazanı iste ve yalvar. Evet, 18. lemada 1. Keramet-i Aleviyenin izahında, Kaside-i er Risale-i Nur ve Müellifine dair işarat-ı beyan edilmiş. İsmi Azan Azam ve Sekine tabir ettiği Esma-i Meşhur'e ile, daima meşgul olan bir şakirdiyle ile konuştuğu ve teselli verdiği ve çok emareler ve karinelerle o şakirt sayid olduğu ispat edilmiş. Ve orada o şakirdine demiş, اَحْرُفُ عُجْمِنْ سُطِّرَتْ تَسْد۪يرًا بِتَّ بِهَ الْاَم۪يرُ Yani, ecnebi hurufları 1348'de tamim edilecek, Çoluk çocuk, emirler ve fakirler icbar suretinde, gece dersleriyle öğrenmeye çalışacaklar. Evet, suddıret tasdira cümlesi tam tamına, iki ta sekiz yüz, iki sin yüz yirmi, iki ra dört yüz, iki tı on sekiz, bir ya on, mecmu bin üç yüz kırk sekizdir. Aynı tarihte, latini huruflarına gece dersleriyle cebren çalıştırıldı, sonra İmam Ali radıyallahu anhu Sekine ile meşgul olan Sayide radıyallahu anh, bakar konuşur, akabinde ya müdriken lidali kez zaman der. İki üç yerde kuvvetli işaret ile Sayid e radıyallahu an ismini verdiği Şakirdine hitaben kendini ile dua edip muhafazaya çalış. يَا-i nidaiden sonra mütaattit karineler ve emareler ile Sayid var. Demek ya Sayido müdriken lidali kez zaman olur. Bu fıkra nasıl ki müdriken kelimesiyle?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 ve hüfsu vikaye için kesretli duasını ve halvet ve inzivasını tamamiyle tabir ve ifade ettiğinden sarahata yakın bir surette parmağını onun başına o kaside de teselli için basıyor. Burada da bihinler uchmidet sırrına mazhar olan risale-i nuru alkışlıyor. Malum olsun ki celcelutiyenin esası ve ruhu olan el qasimul cem'u ve dabbatul şerife vel ismül a'zam. İmam Ali radıyallahu anhu'nun en mühim ve en müdakkik üveyisi bir şakirdi ve İslamiyetin en meşhur ve parlak bir hücceti olan İmam Gazali radıyallahu an Hüccetü'l-İslam diyor ki: "Onlar vahiy ile peygambere Aleyhissalatu vesselam nazil olduğu vakit İmam Ali'ye radıyallahu an emretti. Yaz o da yazdı, sonra nazmetti." İmam Gazali radıyallahu an diyor: "İnne hadi'd-da'vet eş-şerifeh vel وَالْقَسَمَ الْجَامِعَةِ وَالْاِسْمَ الْاَعْزَمَةِ وَالْصِرَّ الْمَكْنُونَ الْمُعَزَّمَةِ بِلَا شَكِّنْ كَنْزُمْ مِنْ كُنُوزِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ i̇mam Gazali, İmam-ı ders alarak, bu celcelutiyenin hem Süryani kelimelerini, hem kıymetini ve hâsiyetini şerh etmiş. 4. Remz i̇mam Ali Ali An, ül Nur'dan haber verdikten sonra, Yine 33 ve bir GT 32 adet Süryanice İsmaili taada ederken Risale-i Nur'un en kuvvetli, en kıymetli olan mucizatı Kur'aniye risalesine ve 32. söze kuvvetli işaret ettiği gibi sair risalelere de remzen veya imaen veya telvihen bakar. Evet, Hazreti İmam Ali radıyallahu <gülüyor> anhu Risale-i Nur'a bakarak Süryani isimleri derc ederek diyor. Tukadu siracun nuri sirran beyaneten تقاد سراج السرج سرا تنفرت بنور جلال بازخ وشرنطخ بقدوس بركوت به النار أخمدت بياهن وياأيوه نموه أصاليا بطنطا من لنار عداسمت بهال أهيل شلع شلعوب شالع طهي طهوب طي طهوب طيطةت أنوخ بيملوخ وأبروخ أقسمت betemlih ayatin shamuhin tashammakhat abazikha e bayzuhin wa daymukhin ba'daha khamaruhin yashrukhin bi sharhin tashammakhat bibalqin wa simyanin wa bazuhin ba'daha bi daymukhin ashmuhin bihi alkaun umirat ikbal du'ai diye duayla hatmeder haşiye haşre dair meşhur 29. söze Sonra Miraç ve Zeyli Şakkı Kamer'e bakar. Hazreti İmam Ali radıyallahu an başta sarahat ile haber verdiği risale-i nûru Siracun Nur ve Siracü Sürç namı ile birinci mertebede aşikar onu gösterip tadad ederken ta 25'e geldiği vakit Bitemlihi ayatin şemuhin teşemmehat der. Ayatı Kur'aniyenin icazlarını beyan ve Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu 7 adet külli ve cihlerde ispat eden Risale-i Nur'un en meşhur ve parlak risalesi olan 25. söz namındaki Mucizatı Kur'aniye risalesine işaret eder. Çünkü başta Sıra-i Nur'un birinci mertebede sayılması hem Bitemlih-i Ayât'ın fıkrasında âyâtin kelimesinin bulunması hem 25. mertebede zikretmesi Kuvvetli bir karinedir ki pek çok ayetleri zikredip icazları ve sırları beyan eden 25. Söz'e mecazi mecaziyle bakar ve surelerin taadında dahi yine 25. Mertebede ibariyi değiştirip baştan başlar gibi bir hakkı teberrak ediyerek Risale-i Nur'un en mübarek ve bereketli olan 25. Sözün ehemmiyetini gösteriyor. Sonra 26 ve 7'de "Ebadiqa Beyduhin ve zimukin badeha der". Sonra otuz ve otuz birinci de, bi ve simyanin ve Bazuhin ba'deha deyip, yine ibareyi değiştirip, ba'deha kelimesini zikreder. Gayet zahir ve kuvvetli bir karine ile, içtihada dair yirmiyedinci sözün, sahabeler hakkındaki çok mühim ve kıymetli zeylini ve miraca dair otuz birinci sözün, şakkı kamere dair ve ona çok ihtiyaç bulunan ehemmiyetli zeylini, ba'deha kelimesiyle gösterir gibi, kuvvetli işaret eder.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 elbette zahir ve çok karinelerden ve emarelerden kat nazar, yalnız bu iki yerde tam zehirlerin bulunduğu aynı makamda ve zeil manasında olan badeha kelimesini tekrar suretinde ifadeyi değiştirerek söylemesi tam bir karinedir ki Hazreti İmamı Ali radıyallahu <gülüyor> an manayı hakikisinden başka bir manayı mecazi ve işarî dahi ifade etmek istiyor. Sonra dokuzuncu mertebede heybetli bir tarzda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 ve bir nüsada Bi Hkem Yani ismi adl ve ismi hakemin tecellisiyle ve adalet ve mizanı ile ve intizam ve hikmetiyle dünya tamir edilir. Tahripten kurtulur. İkinci nüsa ile o iki ismin raihayı tayyibesiyle ve çok hoş kokularıyla dünya güzel kokular alır attar dükkanı gibi raihayı tayyibe verir.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 ve İmamı Gazali radıyallahu anh dahi tamamiyle izah etmediğinden Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu anh, o kelimeler ile sair risalelere işaretını şimdilik bırakıyorum.